Geçen almış olduğumuz derste gıyabi cenaze namazını işlemiştik. Gıyazi, gıyabi cenaze namazıyla alakalı racih olan görüşü sizlere zikretmiştik. Kim bizi hatırlatacak? Bununla alakalı mezheplerin görüşleri nelerdi? Hatırlarsanız İbnül Kayyim Rahimahullah 3 tane görüş zikrediyordu bununla alakalı. Neydi o görüşler? Evet, bir görüş kılınmaz. Kimin görüşüydü bu, bu kılınmaz diyenlerin görüşü? Hangi? İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Malik'in görüşü. Yani kılınmaz derken bu gıyabi cenaze namazının Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has olduğu idi. Onun hususiyetinden olduğu idi. Bu sebeple başkasına Peygamberimizin dışındaki kimselere e, kılmaları caiz değil diye görüyorlardı. İkinci görüş ise bunun tam karşıt görüşü ne o? Her e, gayi benab olabilir Cenaze amazı kılına gelir. Bu da İmam Şafî'nin ve İmam Ahmed i̇bn Hamdül rahimî olan görüşüydü. Üçüncü görüş kimin görüşüydü? Evet, Şeyhül İslam İbn Temyân'in görüşü. Ne diyordu Hayır, o? <gülüyor> evet, Şeyh Şeyhül İslam İbn Temyân rahimî diyor ki hadisleri cem ederek, hadisleri bir araya getirerek, hadisleri toplayarak ki. Şeyhul i̇bn Teymiye'nin özelliklerinden bir tanesi bu. Yani böyle dört mezhebe bakıyor ve dört mezhebin dışındaki e alimlerin, sahabeden, e seleften, tabiinden olan alimlerin görüşlerini bakarak bütün hadislerle amel etme yoluna gidiyor. Hiçbir hadisi saf dışı bırakmama yoluna gidiyor. Böylece öyle bir görüş çıkıyor ki ortaya bütün hadislerle amel edilmiş olunuyor. Şeyhul İslâm İbn-i Teymiye ne diyor? ki zaten Şeyhülislam Tayyip Meydan'ın bu tercih ettiği görüş e, muhtemel alimlerin görüşlerinde bulunuyor. O buna da istinaden ediyor, dayanıyor. Diyor ki eğer ölen kişinin yaşamış olduğu topraklarda cenaze namazı kılınmadıysa kim gibi Necaşi, Necaşi gibi. gibi ne yapılır? Müslümanlar bu kimsenin cenaze namazını veya ben kılarlar. Ancak kılındıysa o kimsenin cenaze namazı yaşadığı topraklarda kılındıysa artık o kimsenin başka yerlerde cenaze namazının gıyabi olarak kılınmasına gerek yoktur. Yok. diyor ve Şeyhül İbn Teymiyye diyor ki eee ve akval 3'te fi mezheb Ahmed Ahmed bin mezhebinde bu üç görüşte vardır. Yani kılınabilir. Peygamberimize has bir fiildir, ameldir. Kılınmaz. Ya da bu tafsil. Ancak diyor, Asahuha hadet tafsil. Bu görüşlerin en sahihi hangisidir? Buradaki yapılan tafsil, ayrıntı. O da nedir? Kılındıysa cenaze namazı kılınmaz. Kılınmadıysa bir daha kılınmasına gerek yoktur. Bugünkü konumuz ise, Şeyh Albani Rahimullah diyor ki, وَتَحْرُمُ الصَّلَاتُ وَالْاِصْتِغْفَارُ وَالتَّرَحْهُمِ وَالتَّرَحْهُمُ عَلَى ve وَالْمُنَافِقِينَ Kafirlerin, münafıkların, cenaze namazının kılınması, onlara istiğfarda bulunması, Allah bağışlasın, günahlarını affetsin, taksiratını affetsin gibi ifadeler kullanılması, onlara rahmet okumak haramdır. Kafirlere ve münafıklara. Bununla alakalı Biliyorsunuz kim var? o ibn Selul. Münafıkların liderlerinden, başından olan bir kimse. Vefat edince, tabi oğlu Müslüman Abdullah Müslüman. Vefat edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun cenaze namazını kılıyor. Hemen ona kim itiraz ediyor? Hz. Ömer radıyallahu anh itiraz ediyor. Bunun akabinde de Allah Teala ne yapıyor? Hz. Ömer'in duruşunu desteklercesine Kur'an-ı Kerim'de ayet indiriyor. Tevbe suresinde ne diyor Allah Teala? "Ve la ala ahadin minhum ma ta abada." Onlardan ölenlerin hiçbirinin namazını ne yapma, kılma. "Ve la taqum ala kabrihi." Ayet ne diyor ki? Kabirine gidip de kabrinde de ne yapma? Dua etme, durma orada yani. Çünkü senin duan bir kimsenin kabrine gidip Dua etmen ona şefaattir. Kafirlere, münafıklara şefaat fayda Vermez. İnnehum keferu billahi ve rasulihi ve mâtu hum fâsikûn. Zira onlar Ne yaptılar? Keferu billahi ve rasulihi Allah'a inkar ettiler, rasulünü inkar ettiler ve matu hem fasikun fasıklar olarak öldüler. Ve la tu'cibek amwaluhum ve auladuhum. Onların malları, mülkleri, çolukları, çocukları seni şey yapmasın, seni ne yapmasın. Hoşuna gitmesin. Allah Teala ikaz ediyor Peygamber'e. İnne ma yuridu Allahu an yu'azzibahum fi'd-dunya. Allah Teala ne yapmak istiyor bununla? Onlara dünyada azap vermek istiyor. وَتَزْحَقَ أَنْ فُوْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Ve onların nefislerini yerde bir etmek, onları mahvetmek istiyor ve kafirler olarak onları öldürmek istiyor diyor Allah. Yani demek ki kişiye verilen, insana verilen mal, mülk, evlat her zaman nimetin göstergesi değil. Allah Teala'nın burada dediği gibi Allah bununla, bununla ne yapıyor? Onlara azap ediyor. Gerçekten de öyle. Bakıyorsunuz ki bazen insanın evladı, malı, mülkü kendisine vebal, bela, musibet. Hem dünyada hem ahirette. Tabii bu ayetin nuzulu hangi olaya akabinde iniyor? Az sonra zikredeceğimiz rivayet akabinde iniyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer de bu hadisi rivayet ediyor. Ömer bin Kattab kendisi de rivayet ediyor. Diyor ki Lema Abdullah İbni Ubey ibn Selûl da'a lehu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem liyusalli aleyh Ubey ibn Selul vefat edince, ölünce aleyhissalatü vesselam nida ediyor onun öldüğünü. Çünkü az sonra İbni Hafız İbni Hacer Rahimahullah'ın yaklaşımını da zikredeceğiz. Bu olaylara getirmiş olduğu yaklaşım, güzel bir yaklaşım. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam ilk dönemde Medine'ye geldiğinde ne yapıyordu? Zahir ile amel ediyordu. İnsanlar kendisine neyi gösteriyorsa onunla amel ediyordu. Hatta bir keresinde ne diyor? وَلَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ Muhammeden ashabahu. Bu münafıkları niye öldürmüyordu? Bilmesine rağmen, Allah-u Teala'nın ona bildirmesine rağmen e, insanlar ne yapmasın? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını, ashabını öldürüyor demesinler diye böyle bir tavır takınıyordu. Sonra, tabii işin ilk başında Mekke'deyken bile ne vardı? Müşriklere bile neyle yaklaşılması emredilmişti Aleyhisselam'a? Affedici bir tavırla. Yani onlara karşı düşmanlık etmemesiyle daha sonradan allah Teala ne emretti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Mekke'nin fethinden sonra özellikle. Artık tamamen müşriklerle cihat edin. Nerede görseniz onları öldürün, yakalayın. Ee, ve şeylerle münafıklarla da ilgili ne oldu? Bu emir gerçekleşti. Ardından da artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Münafıklara da tavrını koydu. Ama işin ilk başında ne vardı bir e, e, affedici Zahir ile amel ediyordu. Rivayete diyor ki "Felamma kâma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve thabtu ileyhi hatta qumtu fi sadrih" diyor ki Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı için kalkınca diyor yerimden sıçradım, zıpladım. Atıldım öne doğru. Ta ki diyor ne yaptım? Göğsüne dikildim. Kütt diye Aleyhisselam'ın karşısına dikiliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh fa akhadtu bi ve elbisesini tutuyor Eseratü vesselam ya <gülüyor> Rasul Allah, rasulallah etsalli ala aduullah ibni ubey ibn salul Allah'ın düşmanı Allah'ın adu'u olan ubey ibn salul'un cenaze namazını mı kılıyorsun Tabi yine diyor ki e, alimler Ömer bin Hattab radıyallahu anh ne yaptı onun ahvalini bildiği için ubey ibn salul'un münafık olduğunu bildiği için ne yaptı? Kendi katındaki hükmüyle amel etti. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de münafık olduğunu biliyordu ama zahir, dışa vuranla amel etti. وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا أَعْدُدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ Hz. Ömer Peygamber aleyhissalatu vesselama Hubeyb ibn Selul'un yaptığı şeyleri sayıyor. Kusurları, ayıpları, Müslümanlar hakkında neler söyledi biliyorsunuz. Ne diyor Hubeyb ibn Selul? Onlar hep o suresinin Allahu Teala zikri diyor değil mi? Velatunfiqu ala ahadin ala men inde hatta yanfadu. Ne yapmayın? Resulullah'ın yanında olan kimseye infakta bulunmayın. Paralar, yani onlara para infak yardımda bulunmayın. Niye? Onun yanından ayrılıp gitsinler. biliyorsunuz ne diyordu? Ve yukhricanna le azza minha el-Medine'ye döndüğümüzde ne yapacak? İzzetli olan zelil olanı çıkaracak. Kimi kastediyordu? Bu münafıklar Müslümanları. Diyorlar biz izzetliyiz. Biz Medine'nin sahipleriyiz. Biz efendileriz. Ne yapacağız? Medine'ye geldiğimizde zillet içinde yaşayanları kimleri? Müslümanları çıkaracağız. Hazreti Ömer bunları sayıyor. Bunlara peygamberimiz de diyor ki, "Bu böyle böyle yaptı nasıl namazını kılıyorsun onun?" Ve devam ediyor. Eleyse kadna hak Allah an tusalli alal munafikin. Diyor ki Allah Teala seni yasaklamadı mı? Seni ne mi münafıkların namazını kılmaman konusunda? Bak arkadaşlar peygambere karşı sahabedeki hakkı olan bağlılıklarının tutumunu görüyor musunuz? Çünkü gayret var, İslam'a olan bir sevgi var, sevda var, Kıskançlık var, hit var. Faqala estagfiru llaha lehum aw la falan Allah 70 kere de onlara tevbe etsen Etmesen de aynı. Allah Taala onlar ne yapmayacak? Affetmeyecek, bağışlamayacak. Allah Taala böyle böyle biliyorsunuz Kuran'ı Kerim'de. Fıteb, fıteb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve, "Kâl achrâni ya Ömer", Allahü Eş'te tebessüm ediyor, Ömer'e diyor ki çekir Ömer. Tebessüm ederek, gülerek çekil önümden. Fılan ma aktar tu alehi kâl aini kuyûr tu faktar tu. Ve burada diyor ki ısrarla. Peygamber aleyhissalatü vesselama sözlerimi tekrarlayınca dedi ki diyor ey Ömer fe inni huyyurtu tu. bana seçme hakkı verildi. Ben de bunu seçtim. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam burada ayet diyor ister İster istiğfar et ister etme. Yani burada bir muhayyerlik var benim için. Ey Ömer diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada ne yapıyor? Az sonra gelecek ayetten önce bir eee hüküm veriyor kendi nezdinden kendi katından. Ben de diyor bunu seçiyorum. Fakat kıyale li estağfir lehum ev in tastağfir lehum 70 mereten felen yaghfir Allahu lehum. لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لذدت عليها. diyor Cailetü vesselam bana böyle dendi Kerim'de. Böyle buyruldu. yani ister Allah Teala istiğfar et la onların günahlarını bağışlanmasın dileme. Onlara 70 kere istiğfar etsen de Allah ne yapmaz? Bağışlanmayacaktır. Ben bilsem ki diyor Vesselam 70'ten fazla istiğfar edersem, edeceksem bağışlanacak. Ne yaparım? 70'ten fazla tövbe ederim, istiğfar ederim bu insanlara. "Kâl innehu munâfık." Ömer Ömer şiddetleniyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu adam münafıktı. "Kâl fa aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ubey ibn Selul'un cenaze namazını kılıyor. Şekalbahane diyor ki burada dipnotta ve inna ma salla, aleyh salla aleyhi salla aleyhi ba'dama sallallahu aleyhi ve sellem ve, ve Az ileride 94. konuda meselede gelecek diyor. Bu Ubey ibn Selul çukura gömüldü diyor. Toprağa gömüldü Peygamberin emriyle. Çıkardılar onu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam cenazesi üzerine kendi elbisesini giydirdi ona. Ve sonra ne yaptı Peygamber Aleyhissalatu vesselam? Cenaze namazını kıldı. Böyle bir şey var Aleyhissalatu vesselam'ın yaşadığı bir olay var burada. Ömer diyor ki "Vasalleyna ma'hu." Peygamber namazını kılınca imam namazı kılınca artık ne yapıyorsa Ömer de dahil cenaze namazını kılıyorlar. İstemezlerdi. O mesha sallallahu aleyhi ve sellem معه fa qam ala qabri hatta furiga minhu thumma saraf. Leyse sallallahu aleyhi yaptı. Tekrar kabrine kadar yürüdü. Gömülme işlemi bitti. Sonra diyor kabirden ayrıldı. Fe lem yamkus illa yasi ran hatta nazalet el Aradan diyor çok az bir süre geçti. Aleykümselam. Çok az bir vakit geçmişti ki Allah Teala Tevbe suresindeki ayetleri indirildi. şu ne diyor Allah Teala? "Valla tu salli ala ahdin minhum ma'ta abada. Onlardan ölen kimselere hiçbir zaman ne yapma namaz, kılma. Valla tu kum ala kabrihi. Onun kabrine de gidip dua etme. Innaum kefiru billahi wa rasulihi wa ma tuhuum fasikun. Onlar Allah'ı ve Resul'ünü kafir oldular, inkar ettiler ve fasikler olarak oldu. Bitti nehi, nehi geldi, yasak geldi artık. Fema salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'dahu ala munafikin qam ala kabrihi hatta qabadahu Allah. Diyor ki Ömer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerden sonra hiçbir münafığın ne yapmadı namazını kılmadı, Gidip kabrine dua etmedi. Kal fe'acibtu ba'du Şimdi Ömer kendine şaşırıyor sonra. Radiyallahu anh diyor ki fe'acibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yevma idhin. O gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakasından tutup elim tutup silkelemem. Ona karşı diye böyle çok diyor cüretkar bir şekilde davranmama diyor. Sonradan hani aklıma geldikçe hatırladıkça diyor şaşırdım diyor. Nasıl yaptım yani böyle bir şey. <Sessizlik> Vallahu ve a'lem. diyor. Allah ve Resulü ne var. Her şeyi daha iyi bilir. Aleykümselamun ve berekat. Bu hadisten de anlıyoruz ki arkadaşlar münafık olduğunu bildiğimiz, kafir olduğunu bildiğimiz, küfrü yani al aleni olan, hatta Müslümanlığa nispet etmeyen insanlar hakkında bugün de, de ne bulmakta, Rahmet okutmakta. Adam Hıristiyan Allah rahmet etsin diyorlar. Adam Yahudi Allah rahmet etsin diyorlar. Adam Hudist veya da herhangi bir İslam dışındaki bir millete, bir dine mensup adamın ne yapıyorlar? Kabrinin başında durup... ...dua ediyorlar. Bunların hepsi... ...Allah-u Teala'nın yasakladığı... ...Tevbe Suresi'nde az önce okuduğumuz ayetlerde de yasakladığı... ...tavırlar. Bu az önceki rivayet... ...İmam Bukhari'nin rivayeti. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...Ebu Talip'le biliyorsunuz bir... ...hadisesi, bir olayı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...derinden etkilendiği, üzüldüğü... ...bir hadise, bir olay... Ama elinde olmayan bir olay. Allah Teala'nın Peygamber'in ikaz ettiği "İnneke la tahdi men ahbabta. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Melakinnallahi Allah men yaşa Allah dilediğine hidayet eder diye uyardığı bir ayetin ayeti ayet indirdiği hadise var. Diyor ki: El-Müseyyib İbn Hazen radıyallahu anh, "Lemma hadarat Talib el-vefatü" Ebu Talib'e ölümü gelince, ölümü yaklaşınca, ölüm döşeğine düşünce Ebu Talib ehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fawecid 'inde Eba ve Abdullah ibn Ebi Umeyye ibn el Mugire. Aleyhisselam iki azılı müşrik. Müşriki kimin yanında görüyor, kimin yanında buluyor? Bu şeyin amcası Ebu Talib'in yanında. Ve قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya am, inneke a'zamun nasi alayhi haqqan." Ölümlü şeyindeki amcasına bugünün tabiriyle hani ölümlü insanın psikolojisini bilir, bilircesine yaklaşarak diyor ki: "Ey amcacığım. Ya yani, paldır, paldır girmiyor amcasının yerinden. Diyor ki: "Ey amca, amcacığım sen diyor insanlar arasında benim üzerimde diyor hakkı olan en çok hakkı olan insan sensin. Ya yani senin benim üzerinde hakkım çok amcacığım." diyor. Bu Ahsen umindi yeden yani bana yardım bakımından iyilik bakımından da en iyilik yapan kimse sendin. Vale ante adam Allah'ın min walidi, köşki peygamber aleyhisselam. Senin hakkın babamın benim üzerindeki babamın hakkından daha büyüktür. فَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا إِنَّ اللَّهَ لا إِلَهَ إِلَّا الله Allah katında bu kelimeyi söylediğinden dolayı sana ne yapayım ben? Şahitlik edeyim. Çok istiyor Peygamber Aleyhisselam Amcasının bu kelimeyi söylemesini. Tabii Ebû Talib'in bir şiiri var. O şiirde ne diyor? Ve laqad alimtu bi enne dini Muhammedin bi enne din-i Muhammedin min hayr adyanil beriyye dinâ. Yani diyor biliyorum ki Muhammed'in dini Yeryüzündeki dinler arasındaki en nedir? Hayırlı dindir. Bakın. Levla el melametu ev hazaru Kınanmak ya da sövülmek korkusu olmasaydı ne yapardın diyor? Levecet teni semhen bizalike Bu dine karşı beni çok hoşgörülü bulurdun, görürdün diyor. Demek ki iman ne değil? Bir şeyin hak olduğunu bilmek değil. Yani ilim yetmiyor. Şeytan da biliyordu. Yani mürciyenin dediği gibi biliyorsunuz kendi aralarında kategorilere ayrılmasına rağmen onlar imanı kabul etmiyorlar? Yani kalp bile tasdik bile kabul etmiyorlar diyor. Yani marifet bilmektir yani bir insan bilirse tamam. Mü'min olmuştur. Kalp ile tasdik etmesine, dil ile söylemesine gerek yok diyorlar. Onların tarifine göre şeytan da nedir? Mü'mindir. Onların tarifine göre Ebu Talip bu şiiriyle ne oluyor? Mümin oluyor. Diyor ki ben de biliyorum ki din ni Muhammed, Muhammed'in dini dinlerin en neyidir? Hayırlısıdır. Ama bizler biliyoruz ki iman nedir? Kalp ile tasdik, dil ile ekrar, azalarla ameldir. Bunların üçü bir arada olacak ki iman ne yapsın? Gerçekleşsin. قال ابو جهل وعبد الله بن ابي عبد الله عبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب davetçileri çıtkanları diyorlar ki Ebu Talib'e Abdul Muttalib'in babanın atanın dininden yüz mü çeviriyorsun bakın atalar dinine orada Ebu Cehil'in ve Abdullah İbn-i Ebi mughiranın söyleyeceği hiçbir şey yok. Tek getirdikleri hüccet, delil ne? Ataların dininden yüz mü çeviriyorsun? Yani babaların yanlış mı yaptı? Aynı şey bakın bugün de küfür çığırtkandıkları tarafından, şirket davet insan eden insanlar tarafından dillendirildiğini görüyorsunuz. Çünkü cahil, Ebu Cahil cehaletin babası deniyor ona Ebu Cahil. Bir insan cahil olursa söyleyeceği söz aynıdır yani. Tek kalıptan çıkmış gibi. 14 sene önce neyse bugün de aynıdır. Atalarımız yanlış mı yaptı? Dedelerimiz yanlış mı yaptı? Babalarımız yanlış mı yaptı? Sen mi doğruyu söylüyorsun? Aynı tavır bakın arkadaşlar. Hemen ölüm döşeğindeki adamı ne yapıyorlar? Bununla vurmaya çalışıyorlar. Felem yezel Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yariduha aleyhi ve yu'idu an lahu tilka Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Amcasına sürekli tekrarlıyor. Amca hadi lütfen bu kelimeyi söyle. Allah hakkında sana şahitlik edeyim. <gülüyor> Diyor ki ravi, Ebu Cehl ile İbn-i Ebi Umeyye ne yapıyor? onlara habire Ebu Talib e diyorlar ki, Abdülmüttalib'in dininden yüzümü çevireceksin. Hatta <gülüyor> kâle Ebu Talip, âhire mâ Ebu Talip son söz olarak ne dedi? Huwa Ala milleti Abdülmuttalib. O, Abdülmuttalib'in din üzerinedir. Şimdi bakın bu hadisi rivayet eden ravilerin bu lafızda çok hassas ve çok ince kullandıkları bir uslup var. Hadis şerlerinde bunu görüyorsunuz. Olan arkadaşlar dikkat etsin. Ebu Talib'in küfür üzere öldüğünü anlatırken onlar nasıl ifade ediyorlar? Diyorlar ki en son söylediği kelime Ebu Talib'in şu oldu. Huva, o. Normalde Ebu Talib ne dedi? Ene. Ene dedi değil mi? Ben Abdülmüttalib'in dini üzerindeyim. Ama bunu aktarırken bile insan hani Ene, ben derken kendine bir pislik bulaşmasın ki bulaşmaz. Çünkü bir usuli kayda vardır. Diyorlar ki küfri sözleri nakletmek küfür değildir. Diyorsun ki mesela, İbni Arabi şöyle söyledi. Dedi ki Firavun'un imanı Musa'dan daha üstündü. Bunu söylemekle insan ne olmaz? Kafir olmaz. Ama buna rağmen o şirkin pisliğini ben diyerek kendilerine yaklaştırmamak için diyorlar ki huva ala milleti abdilmuttalib. Normalde Ebu Talib ne diyordu? Birisinden anlatırken ne dersin? O dedi ki işte ben Abdülmuttalib'in dini üzerineyim dedi. Ama raviler diyorlar ki o Abdülmuttalib'in dini üzerineyim dedi. Çok hassas bir konu. Bunu hadisin şarihleri zikrediyor. Yani tevhide bağlılık bu kadar hassas bir konu. Ve ebe en yekule la ilahe illallah ve la ilahe illallah ne yaptı? Kabul etmedi. قَالَ لَوْلَا اَنْتُ عَيِّرُن۪ي قُرَيْشِ Bakın az önceki şiirinde de var. لَوْلَا الْمَلَامَتُ وَحَذَارُ مَسَبَّتِن۪ Kınama olmasaydı Burada da diyor ki rivayette, Kureş beni diyor küçümsemezse, şayet Kureş beni küçümsemezse, beni alay etmezse اِنَّ مَحْمَلَ اُلَا ذَرْكَ الْجَزَعَ Yani korkudan dolayı, korktuğundan dolayı benim gibi bir adam artık ölümün şeyine düştü. Artık ölümden korkuyor. Bundan dolayı bu kelimeyi söyledi demeyeceklerini bilsem ben. La aqrartu biha aynaka. Peygamberimiz diyor ki senin gözlerini ne yapardım? Mutlu ederdim. Yani ne böyle söylüyor Ebu Talib. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eme vallahi. Bakın Ali'set sen de duygusal insan çünkü. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki le Laka ma'lem enha anka yasaklanmadığım sürece, Allah'ın beni alıkoymadığı sürece ne yapacağım? Sana istiğfar edeceğim. Bir duygusallık var. Müslüman olarak, mümin olarak ölmesini istiyorum diyorsunuz. Çünkü bir insanın kafir olarak ölmesi demek, ebedi olarak cehennem ateşinde odun olması demek, yanan bir yakıt olması demek. Artık oradan çıkış yok. Çok kısa bir hayat var. 60 yıllık 70 yıllık bir hayat var. Buna mukabil ebedi ne var? Bir cehennem ateşi, cehennem hayatı var. فَأَخَدَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَوْتَاهُمُ matu مَاتُوا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Bunun üzerine Müslümanlar da rivayet diyor ki, ne yapmaya başladılar? Müşrik olarak ölen, yakınlarına istiğfar etmeye başladılar diyor. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam, amcasına böyle yapınca, onlar da üzülüyorlar. Ya kolay değil. Ataları, babaları, akrabaları, hanımları, çolukları, çocukları ne yapmış? Ölmüşler. Aralarına düşmanlık, adavet, buz girmiş. Yurtlarından gitmişler, ayrılmışlar. Ayrılacaklar daha sonradan. Hayatta siyahla beyaz kadar ne olmuş? Ayrı, ayrılmış hayatlar. Ne üzerine, ne, ne için? Bu La ilahe illallah kelimesi için. Bunu söyleyen, kendi saplarını da alıyor. Söylemeyen, Karşı saptı, düşman olarak. Bu kelimeden önce, bu kelimeyi söylemeden önce belki ortak ticaret yapıyorlardı. Belki aynı mahallenin çocuklarıydı. Beraber büyümüşlerdi. Beraber ticaret yapmışlardı. Akrabalardı. Ama bu kelime ne yaptı? Onların arasını ayırdı. Bu böyle bir kelime. Tevhid böyle bir şey. Sonra allah Teala hemen ayeti indiriyor. Diyor ki, Mâ kâne linnnebiyyi vellezîne âmenû en lil lilmuşrikin. Vale o kano ulu kurba, ma kana lınebi, nebi yapamaz, nebi için bu böyle bir şey mümkün değildir. Valla dini amin o iman edenler de yapamazlar. Ne yapamazlar? en lı musrikin, müşriklere istiqfar edemezler. Allah'tan bağışlanma dileme dilemezler. Vale o uli kurba, vale ki ölen müşrikler onların neyi olsa yakınları olsa. Bakın allah Teala peygamberi ikaz ediyor. Yani tasavvufçuların tasvir ettiği, algıladığı bir peygamber, bir evliya tasviri var. Sanki onlar bir şeyler yapıyorlar. Hata olsun, doğru olsun, yanlış olsun fark etmez allah Teala her şeyi kabul ediyor. Çünkü onlar Allah'ın evliyaları, Allah'ın peygamberleri. Bir de allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı, peygamberimizin sünnetinde bize anlattığı bir peygamber var. Bakın bazı tasarruflarda bulunuyor ve Allah Teala'dan ikaz alıyor hemen. Mekanel-nenbi ve'l-lezina amanu lil uli Akrabaları da olsa ne yapamazsınız? Müşriklere istiğfar edemezsiniz. Min ba'de ma ashabul Onların yani müşriklerin cehennem ashabı oldukları apaçık bir şekilde size ortaya koyulduktan sonra, sizin için belli olduktan sonra artık ne yapamazsınız onlara? İstigfar edemezsiniz. Ve inzal Allah fi Ebi Talib. Ebu Talib layık olarak Allah Teala şöyle bir indiriyor. İnneke la tehdi men ahbabta. Velakin Allah yahdi men yasha. Sen dilediğini napmazsın. Hidayeti erdiremezsin. Velakin Allah yahdi men yasha. Ancak Allah dilediğine var hidayet eder. Tabu diyorsunuz hidayet ikiye ayrılıyor. Başka bir Allah diyor peygamber hakkında? İnneke la tehdi ila Mustaqim. Ey Muhammed sen ne yaparsın? Dost doğru yola hidayet edersin. Burada diyor ki sen hidayet edemezsin. Hidayet iki kısmı ayrılıyor biliyorsunuz. Hidayet el dilale vel irşad yani yol gösterme. Bakın cennete giden yol burada, cehenneme giden yol burada. O az önce bahsettiğimiz ayet ''İnneke le tehdi ile sırâtin müstakim'' Sen dost yola hidayet edersin. Yani yol gösterirsin. Buradaki ''İnneke la tehdi men ahbebte'' Bu hidayetü tevfîk. Yani sen dilediğine hidayet edemezsin. Kalbine imanı sokamazsın, yerleştiremezsin. O kimseyi imana muvaffak kılamazsın. Bu senin en sevdiğin, babandan daha sevdiğin, senin üzerinde babandan daha çok hakkı olan kişi amcan bile olsa... Ama şimdi tarikatlara bakın, öyle kısalar anlatıyorlar ki efendiler, şehirlerim, kimler işte birilerinin hidayet olmasını istiyorlarsa, Müslüman mümin olmanı istiyorlarsa ne yapıyorlar? Adamın kalbine dalıyorlar, uzaktan mücadele ediyorlar, orayı parlatıyorlar, yıkıyorlar, cila alıyorlar. Ta ki adam ne olacak? O, ev, o evliyanın, o şeyhin istemesinden dolayı mümin olacak. Ona hidayet. Değil mi? Bunu anlatıyorlar yani. Buna iman ediyorlar maalesef. Evet, bu hadiste İmam Buhari, İmam Müslim rivayet etmiş. 70. Evet, nursel bir rivayet var. Amr ibn Dinardan o da Ali radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Diyor ki: "Sem'atu li wa huma Ali diyor ki: "Radıyallahu anh, Müşrik olan anne babasına istiğfar eden bir adamı işittim, duydum." Faqultu tastagfir ki diyor anne babasına dua eden bu adama yani anne baban müşrik iken müşrik oldukları halde onlara nasıl istiğfar edersin nasıl onlara Allah'tan bağışlanma dilersin Faqala elaysa kad istagfara ibrahim İbrahim Aleyhisselam anne babasına istiğfar etmedi mi Babasına istiğfar etmedi mi müşrik iken <gülüyor> diyor ki Ali bunu diyor gittim Resulullah'a söyledim Allah Teala da diyor şu ayeti indirdi. Ma kana lil nabiyyi ve'l-lezina amenu en yastaghfiru <gülüyor> lil-mushrikina ve law kanu ileyhi min ba'di ma tabayyana lehum annahum ashabu'l-cehhim Allahu Teala hemen bu ayetin ardından az önce okumuş olduğumuz ne peygambere ne de iman edenlere müşriklere ne yapamazlar onlar af dilemezler ve lev ki o müşrikler onların akrabası yakınları olsa bile Ayetinin akabinde hemen allah Teala diyor ki kana كَانَ اِسْتِغْفَارُوا إِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا عَمَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهِ İbrahim'in istiğfarı neydi? Niye istiğfar etti İbrahim? Babasına söz vermişti. Babasına nasıl söz verdi İbrahim Aleyhisselam? Nerede söz verdi? سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِيحَ Ne dedi babasına? Senin için Rabbime ne yapacağım? Dua edeceğim. İstighfar edeceğim. Bunu ne zaman söyleyiyor İbrahim babasına? Yaşarken. Yaşarken. Babası sonra ne diyor? Diyor ki "Ercu mennek." La ercu neke. Seni ne yapacağım? Taşlayacağım. İbrahim de ona diyor ki "Estagfiru leke." yani Zeyd İşte onun için Allah Teala İbrahim hakkında ne diyor? İnnehu leawahun. Allah'a çokça dönen, tövbe eden halim. Ne demek halim? Yumuşak huylu. Hı -hı. Ölüyor Allah. allah Teala yumuşak huylu. Yani yumuşak huylu olmayı seviyor allah Teala. Ne diyorsa abi peygamber aleyhissalatü vesselam? Sende diyor iki haslet var. İki özellik var. allah Teala o ikisini çok seviyor. Nedir o? El-ena'etu vel-hilmu. El-ena'a ney? İkincisi? Vel-hilm. <gülüyor> yumuşak huylu. Bu çok önemli arkadaşlar, yumuşak huylu olmak. Özellikle bu daveti kabul eden, tevhid davetini kabul eden kardeşlerimize nasihatımız olsun, tavsiyemiz olsun. Böyle ki anne babaları, böyle ki etrafında bulunan insanlar şirkin içinde bulunsalar, şirkin davetçisi olsalar bile onlara karşı ne yapmak gerekiyor? Yumuşak olmak gerekiyor. Yani allah Teala, Musa ile Harun'u bile Firavun'a gönderirken, ne diyor? فَقُولَٰ لَهُ Leyna. Kim Bir şak söz <gülüyor> Şimdi insanlar, kardeşim bu kadar açık zaten, deliller ortada, nasıl kabul etmiyorlar? Diye ne yapıyor? Annesine, babasına, çevresine. Öyle bir sert bir şekilde davranıyor ki, bakıyorsun ki yani... İnsanların O'nda bulunan, O'nun bulduğu, onun Allah'ın ona verdiği hakkı kabul etmemelerinin tek sebebi, birçok insanda görüyorum bunu, O'nda taşı, taşıdığı sertlik, kabalık, daveti insanlara ulaştıramaması. Sonra işte bakıyorsun ki belli bir süre sonra anne babası, akrabası, eşi, dostu, arkadaşı, başka böyle birileriyle tanışıyor, yumuşak bir insanlarla tanışıyor. Ya diyorlar biz, bize bu böyle anlatmadı. Da biz daveti bundan görseydik, bundan alsaydık kabul etmezdik. Allah'tan falanca falanca'yı gördük de tevhidi anladık, tevhidi öğrendik. Yani insanların sayısı çok arkadaşlar. İşte ayetin devamında diyor ki Allah-u Teala <gülüyor> <gülüyor> İbrahim'e diyor açık bir şekilde babası Allah'ın düşmanı olduğu ortaya konulunca ne yaptı İbrahim? <gülüyor> Ondan uzaklaştı. Beri oldu. Ama bakın Abdullah devamında diyor, ki, inne İbrahim Halim. İbrahim nedir? Allah'a çokça tövbe eden, dönen, Ve Halim. Babası taşlayacağım diyor. O da diyor ki, ben de sana Allah'tan istifade edeceğim, istifade edeceğim. tamamen karşısındaki insanın gardını düşürecek, yerle bir edecek, bir tavır, bir yaklaşım. Nefis çok kolay. Nefis senden ne istiyor? En ufak bir şeyde de, ne? Kavga, gürültü, bağırma, değil mi? Mücadele, üstün olma. O da sanki sen yani kardeşim Allah sana hidayet eylesin. Senin için Allah'tan istiğfar dileyeceğim. Allah seni muvaffak kılsın. Böyle ya karşıdaki adam der ki ya ben bu adama saldırıyorum. Ben bu adama sövüyorum ama o bana ne yapıyor? Hayırla yaklaşıyor. Bu Mürsel rivayeti Nesai. Tirmizi ne yapmakta? Rivayet etmekte. Diyor ki tabi rivayet de var i̇bn Abbas'tan. Sahi bir rivayet. Mâ zâle İbrahim'u li ebîhi hatta mât. İbrahim babası ölünceye dek ne yaptı babasına? İstiğfar etti diyorlar. Abi. Ölünceye dek. Felemme mâte öldüğünde, artık babası öldüğünde, vefat ettiğinde, tebeyene lehu ennehu aduvullâh. Artık anladı ki İbrahim, bu Allah'ın ne olarak öldü? Düşmanı olarak öldü. Felem yestâgfir lehu. Artık ne yapmadı? Ona istiğfar etmedi. Ondan beri oldu. Muhammed Nebi rahimehullah diyor ki: es kafiri ve'd-du'a haram." Kafir bir kimsenin cenaze namazını kılmak, ona mağfiretle dua etmek haramdır. Bir nasl-ı Kur'an'ı Kur'an'ın nassı ve ümmetin icmasıyla bu böyledir. Tekalbahnı sonra bize zikrediyor, maalesef diyor bugün diyor. <gülüyor> Öyle diyor. Sözler işitme isteği diyor. Bir gün diyor radyoda şey işittim diyor bir devletin diyor e, dindar hatta dindar Arap ülkelerinden bir şeyin diyor e, devlet başkanının diyor radyoda diyor bir konuşmasını dinledim diyor diğer iki ana hamu ala Stalin adam diyor Stalin'e diyor şey yapıyor diyor merhamet okuyor rahmet okuyor adam dindar yani o öyle bahsediyor o can semiyetu ahade ruazail Arab al-ma'rifin bittedeyun itaraha mu ala Stalin eshuyuği komünist Stalin'e diyor merhamet okuyor diyor o'nun cehaletinden yani durumu... Niye? Artık Müslümanlar kafirlerle iç içe yaşaya yaşaya. Onların örflerini, adetlerini kendi evlerine sokup, kendi toplumlarında, müştemalarında yaşaya yaşaya öyle bir hale geldiler ki yani kafirle aramızda pek bir problem yok. Bak ne kadar da insanlar, ne kadar da güzel insanlar. Bak ne kadar da böyle temiz kalpli insanlar. Yani diyerek öyle bir hal aldı ki durum artık yani bugün insanlardan, ben kendi kulağımla da duydum birçok insanlar. Ya diyor, onlar da cennete girecek. Niye diyor cennetin şeyini daraltıyoruz, alanının sahasını daraltıyoruz diyen, yani birçok kendine Müslümanım diyen insan var. Niye? Çünkü alimler bu ümmete ne yapmıyor? Vela ve barayı öğretmiyor. Yani küfrü, küfre boz etmemiz gerektiğini, kafirlere boz etmemiz gerektiğini, onlar yeryüzünde Allahu u Teala'ya isyan eden, isyanı çığırtkanlık yapan insanlar olduğunu sürekli düşünmemiz gerekiyor. Onlar yeryüzündeki Allah-u Teala'nın en çok buğz insanlar olduğunu, aramızdaki problemin kelime-i tehdit olduğunu, hak ile batılın işte bu tam tam bu noktada ayrıldığını, eğer geri geldiğinde, zamanı geldiğinde allah Teala emrettiğinde o insanlarla savaşılması gerektiğini, onları İslam'a davet edilmesi gerektiğini insanlar bilmesi lazım. Ona göre muamele etmeler lazım. Ona göre davranmalar lazım. Ama hal öyle almış ki, Maalesef. Sokakta yürüdüğünüz zaman... Dersin sonunda... Yürüdüğünüz zaman bakıyorsunuz ki... Yani Avrupa'da görseniz, birçok bu sokakta gezen bizim Müslüman insanlarımız, kardeşlerimiz... Avrupa'da görseniz... Ne yapmazsınız? Selam vermezsiniz bile Niye? Dersiniz kafir de olabilir... Tipiyle... Konuşma tarzıyla... Kiniş tarzıyla... Saç Yüz şekliyle... Değil mi? İngiltere'de olsanız, Almanya'da olsanız dersiniz ki... Yani Müslüman mı değil mi? Şüphe edersiniz. Onun için ne yapmazsınız? Selam. Çünkü kafire selamdan ne yapılmaz? Başlanmaz, verilmez. Onun sana önce selam vermesini ne yaparsın? Beklersin. Ha, Müslüman olduğundan anlarsan ondan sonra selam verirsin. Maalesef Müslümanların durumu işte böyle iç acı, içler acısı bir durum. Evleri o şekilde. Hanımlarının kılıkları, kıyafetleri, çocuklarının kılıkları, kıyafetleri bu şekilde. Maalesef. Evet. Diyor ki kalbani 85. mesele olarak bu kitapta ve tecibul cemaatu fi salatil cenaze, kema tecibu fi salawat el Nasıl farz namazlarda cemaat farz ise, cenaze namazını cemaatle kılmak da nedir diyor? Farzdır. Çünkü delil bununla ilgili iki tane delil var. Birincisi diyor, mudawamatun nebiyi, sallallahu aleyhi ve sellem alayha. Çünkü aleyhisselatü vesselam ne yaptı? Cenaze namazlarını sürekli cemaatle kıldı. Devam etti bunu kılmaya. İkincisi de Sallu kemer aytumuni usalli. Emir kipiri aleyhissalatü vesselam diyor. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de o şekilde namaz kılın. E bizler de gördük ki, biliyoruz ki, oldu ki aleyhissalatü vesselam cenaze namazlarını ne yaptı? Cemaatle kıldı. O sebeple diyor şeyh albaniye rahimahullah cemaatle namaz kılmak nedir? E, farzdır. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselamın cenaze namazının nasıl kıldığını biliyorsunuz, biliyorsunuz. Sahabeler onun cenaze namazını ne yapıyor? tek tek kılıyorlar. Yani bir imamın arkasında cemaatle peygamberimiz cenaze bazı kılınmıyor. Hatırlarsanız daha önceki rivayetlerde sahabeler yani iktirafa düşüyorlar. Nasıl yıkacağız? Peygamberin yıkanma işlemi nasıl gerçekleşecek? Bir ses duyuyorlar hatırlarsanız. Elbiseleriyle yıkayın diye. Ee, Şekal Bani Rahim Ağullar diyor ki ee, biz buradan görüyoruz ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hayatı boyunca buna devam etti. İnsanların, o gün sahabelerin böyle davranmalarını yapmaz. Bunun farziyetini düşürmez diyor. Ona has bir şeydir bu. Peygamberimiz has bir şeydir. bu sebeple diyor cenaze namazının cemaatle kılınması ee, farzdır. Ama İmam-ı Nevi Rahim Allah diyor ki mecmu adlı kitabında tecuzu salatul cenazeti furada bila khilaf Yani ihtilaf yoktur bu konuda. Cenaze namazının tek tek kılınması caizdir. وَالسُنَّةُ اَنْ تُصَلَّا جَمَاعَةً لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْعُورَ فِي الصَّح۪يهِ Sünnet ise Peygamber aleyhisselatü vesselamın sahih Buhari'de ve Müslüm'de gelen rivayetlerde olduğu üzere nedir? Cemaatle kılınmasıdır. فِي ذَلِكَ مَا اِجْمَعِ الْمُسْلِم۪ينَ Ve bununla alakalı Müslümanların da neyi vardır? İcması vardır. Evet burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta cenaze Namazını oluşturan cemaatin en az sayısı kaç kişidir? Kaç kişiyle cemaat olur? Cemaat ne kadar çok olursa sevap o kadar çok olur mu? Namın arkasında kaç saf olması lazım sünnete göre? Saflar kaç sayıda olması lazım? Bunları zikredeceğiz inşallah. Eğer İmamla birlikte tek bir kişi varsa cenaze namazını imam ve yanında bir kişi kılacak. Tek kişi imamın neresinde durur? Normal namazdaki gibi direkt aynı hizasında mı durur yoksa arkasında mı durur? Bununla alakalı şey Albani bizlere çok faydalı ne yapacak bilgiler zikredecek. Ölen kişinin velisi mi cenazeyi kıldırır yoksa vali mi cenazeyi kıldırır? O şehrin valisi yahut da caminin imamı mı kıldırır? Yoksa ölenin velisi, babası, atası, amcası mı kıldırır? Bunları ne yapacağız? Zikredeceğiz inşallah. Evet, sorusu olan arkadaşların sorularını alabiliriz. Evet. dilerim başkan. Evet. E, Hı -hı. Estağfurullah. Bu. Şimdi ben şunu merak ediyorum hocam. Ee, bilmeden ya da cahilikten yapılan şefaat veya cenaze namazı uygulanırsa biz Allah'ın emri karşılayacakmış olmalıyız. Nasıl? Yani adamın münavut bir durum, durumu var. Hı -hı. Ama e, müslüman olarak veriyorsun ve olsun, şimdi, şimdi adamın yani münafık kuru, durumu derken şimdi münafıklık ikiye işte ayrılıyor. Yani şimdi bu cehalet. Evet. Bunu anlatmak lazım. Bugün ah bu haram bunun yanlış olduğunu Allah Teala uyarıyor, öğretmek lazım evet. insana. Şimdi sen bir insanın münafık yani adam söz veriyordur, sözünde durmuyordur. Yani bu ameli bir nifak. İtika. Ama adamda mesela şöyle bir nifak varsa kalbinde İslam'a olan bir buz var. Bunu bazen dışa vuruyor. Hadi canım diye bu, bu çağda da bu asırda da böyle şeyler mi olurmuş? Yani namazla nedir? Başörtüsü ne nedir? Oruçta nedir gibi böyle konuşan kalbinde nifak sakladığını ortaya atan münafıksa bununca namazın kılmazsın. Şey Hacı. Evet. Ama adam yani ameli bir nifak varsa sözünde durmuyor, yani namazda tembellikle kalkıp gidiyor, Allah'a çok az zikre gibi. Ama namaz kılıyor, ameli şeylerse o zaman bunun cezası namazı kılıyor. Evet. Ben bir şey Çünkü her bu doğru olmaz. <Gülüyor> yok, öyle bir şey çıkmaz yani şöyle bir şey var. Kişiyi Şimdi kişiyi bilmemize gerek yok. Yani gideceğiz. Eğer yani Müslüman diğer topraklarda yaşıyorsak, genel manada onun Müslüman olduğunu biliyorsak, Müslüman ahaliden ise onu araştırmaya gerek yok yani bu kimdi, bu nasıldı, bunun küfrü var mıydı, şirki var mıydı, bunun böyle çok dediklenmesine gerek yok. Ama bilinen bir adamsa mesela adam yani İslam düşmanıymış. Adam İslam düşmanı. Adam İslam'ı inkar ediyor. İslam'ın emirlerini inkar ediyor. Bunu biliyorsun sen. Hıh. Şey yapmayacağım. Ama hani böyle çok araştırayım. Buna da gerek yok yani. Evet. evet. Yapma. Tabii tavır anlattık biz daha önceki derslerde hatırlarsanız. Eğer tavrınızdan etrafınızdaki insanlar sizin tavrınızı anlayacaklarsa sizler de o toplumda örnek alınan bir kimseyseniz ilim ehli gibi prestij sahibi bir insansınız akrabanızın cenaze namazına gittiniz. Baktınız ki akrabanız borçla ölmüş. İnsanlardan almış, ödünç paralar almış, ödememiş, mal mülk almış, paralarını ödememiş. Orada cenazede fısıltılar, fısıltılar duyuyorsunuz. <gülüyor> şey yapıyorsunuz. Dediniz ki kardeşim ben bu adamın cenaze namazını kılmıyorum. Siz kılın. Çünkü bu adam borçlu gidiyor diyerek tavır takılmanız caizdir. Bu o kimsenin cenaze namazının kılınmasının caiz olmadığını göstermez. Ama bu adam günahkar yaşadı. Bu adam intihar ederek öldü. Ben bu adamın cenade namazını kılmıyorum. Evet Müslüman olarak öldü. Allah ve Resulüne iman ediyordu. Ama intihar etti bu adam. Bu büyük bir günah işledi. Ben bunu tavır takınıyorum, tepki alıyorum diyerek Tabi insanlara tavrınızda ne yapabilirsiniz? Bir tepki koyabilirsiniz. Evet Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente